yaşındaydı. Kaldı yerde. Tam cuma ile <gülüyor> Bir yağmur o ...çok akıllı... ...şey var... ...kabir gelmekten yine... ...daldı... Evet. ...defil bitti yavrum... ...çok entesine... ...şeyler oluyor... ...Koran... nazik ...Nazip dedi... ...sevdim evet. yani, şimdi... ...divanı bastık... ...yemden... ...şimdi... ...yeniden bir tane daha bastılar... ...yeni basılmış kadar... <gülüyor> ...bir daha basılmış... ...şeyler beraber basılmış... ...visalem... ...divan çok... ...divan değil de... Şiir evet. Orada bir şiir var ki ben iki şiir gördüm. Birisi o, birisi de o Çamlıca'daki Anaf'ten Ale gelen şiir <gülüyor> söyleyecek söz değil. söyleyecek söz değil. konuda. İkisini hayranlıyorum ben o şiiri. Nazik'te de o vardır. Hatta Nazik'te de o şiiri bestelendi. Söz nek o beslendiği Bilemiyorum ne ve çeli bir bakar mı onun ne var de okuttu de Çünkü içinde zaten mevlana üzülme demişti. Ah meslemini de almadı diye. Ya tamam, kendini özlüyor çünkü meslemini almıyor işte. O da ne Gazette'de sağlığında diyor ki benim, ben vefat etten sonra benim alnım üç defa daha güneşe görecektir. Üç defa daha benim alnım güneşe görecektir. Dolayısıyla çırağın sırağı yapacağı zaman, <gülüyor> e, çok da bunlar yazılmaz yani. e, Biz bunu müddet almıştık zamanında. Köyler sonra yapacağız zaman onu kardeşin de onu türbe dede, onda çocuklar güçlü. Alıyor. Şey, nevi anne başka, çok önemli bir yer ne bu işleri şey değil mi? Olsun, bırak. Bak. Maşerat'ındayız. Tezgahtayız. Şey, pişir. Kaba deste, kaba deste. Kaba deste, Kara Cihangir Paşa Bağı, II. Mahmut'lu. İmamoğlu, yeniçeri ocağını düşünün ha. Çok kötü. Bunu sileriz. Neymi yani? Oyluyor mu o kadar? Kaşını yani? köşe başı bir işte var ya. Şimdi konservat var, yol konservat var, oraya taşınıyor, taş kışa, taş kış arkası, başka kışa, fakat ya, kış hali değil, nevriye hane var, bir de karşısında mezarlık var, o mezarlık bir tane deliş, şey, yemin deliş eder. şey, şey. aç Başka, şimdi, akari, enerjik, akari, en, sonunda, en son da en görüyorsun başka Maden fabrikasının binası. Maden Orası. orası. Maden fabrikası bir haneymiş eskiden. Nevi orası. Onun bir sol tarafta ne zaman? Şöyle şey, aşağı beş evet, yol var. Evet evet. Köşede evet, bir kilometre var. Işte. İnişte. Şu köşe bak başka de manşık da. Bu apartman da bakıkarsın bak, da. Valide Valide çeşmesi. Orada çeşmeye doğru aşağı iniyorsun. Daha gelmedin ama dediğimiz. İki tane var orada. Bir akaretlerden çıkıyorsun. Bitiyor. Sağ tarafta da taş köşte kalıyor. Sol tarafta kalan yerde mezar evi var. Sivasotel oraya giderken. O tamam, biliyorum abi. Bir de aşağıda dedecim şeyde de var. Akaretler bitiyor Beşiktaş'a geliyorsunuz ya. Yani. He. Solda böyle orada da var bir mekan. Sağdan soldan bak bu orada. 3 tane evet. var. Evet, bir tanesi evet. halımas, evet. paket bir su tane var. Orada bir Orada herhalde bir şey o var. Bir tek yapalan var. Var. var. bir. Bak, safya var. Evet. Çarşte kediler yaşıyor dediceğim. Çok sıcak olmuş Evet olsun istersen Nasılsınız hoş geldiniz. Olay. Yok en en yok kart diye çıktığın zaman madde pariyesi, daha iyi olmaz keşke. O zaman biliyorum. Şunun 5 milyon dolara çıkene kadar bir şey yapacağız. Konten hey Bu çekiyor Serkan. Evet. Bu bir nevi şey yapıyor. Bir nevi yapıyor. Ne Afiyet olsun. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Uf, uf, Siz uf, uf, uf, uf. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Evet. Şey, vefat kaldı. Anlatıyorum. Ne var? Başka da kaldı. Taşmıyor mu? Burada bir bir 60 60 bin kadar. 60 bin, 60 diyor. Bugün batan cezasını alıyor. Batan cezasını divin ax şöyle bir yüzlerimetre kadar gideri saat arada altı kişiyle birlikte bir kişiyle bir kara varsa Batan çatıdaki üstünde malatik olmak. Onlar çatıda, sonra batan çatıda on bir yer. Hangi şimdi koluydu? Ama marmara bir kolu orası. Batan çatıda ne diyor? Marmara bir kolu. Yine kapı, yine kapı hmm. cema. Cemandan kol ayrılıyor. Aksaray'a, Aksaray'dan batan çatıda, ah otlarla kadar. Orası. Hadi bir şey var, var mı? Olur. Orası sonradan doldu. Murek bir anıptı. bir dinamına yapılmadı ama şimdi yaptı o da maaz-ı Allah gibi bizler zav zevah gibi bir diğerini verecek. Neyse. O, o bugünkü Mahdihan Patrikası, şimdi konservatörlerse. Olduğu yere Mevla'nın. Hayat'ın gebeği babasının büyük hastanası gibi Türkiye'den arıyor eski Bahariye'den. Üç kesmeyi arıyor, o geç görüyor. Tüm Derya, o yüzden o da azimekiz kaybaktan Bu konuyu kışla yapılıyor. Kışla. Kışla yapılana kadar da Asamlar da bahariye yapılıyor. Bu ülke bahariye mevlaı Bu gelin mevlaı yapılıyor. Yani Noletin dede oraya taşımayken, babasını da alıyor, bana yedetiyorlar. Tekneden sesinden sonra, bana yedir, tabii, bir bir şey, nemli bir arazi yüzünden kurduyor. Aşağı. Çabuk da görmediği için. Şimdi bu ne kuruyor. Şurada siz güderken sonra şey. O arada da Ve, ben bir şey kalmamış zaten. Terk ettim evet, ee, bu yeni yer açık yapıldı ya ben yeni yere ilk şey etapta Biz onu aldık. Bu büyük zaten o gibi yerlere. O da <ne gülüyor> <de öyle gülüyor> Ben, ee, ben yapardığımdan sonra 3 defa daha alnı güneşli gölçedim evet, bir... dedi. Evet, her şıkkı nışıyemektedim dedi. Başka, başkadan bariye, vallaha yerine de şimdi gelmez. yaparım. İyi. Hoş geldi nasıl Çok İyi, iyi. sağ ol siz. Sağ, sağ, ol, siz sağ ol. Teşekkürler, sağ dedi ben bir şey sormak Yani Tanıdınız mı? Ya şey. Ya bu ee, şeyler için. için yani gittiğimiz zaman gitmeyeyim diye işte, böyle bir şeyler bir gördük. Zorluydu değil de şeydi. Şey, şey, bir tanebe yetiştirdi şöyle ilayetçi. Benim oğlan kardeşim de onu da okumuş. O öyle söyledim. Oğlan kardeşim de böyle anlatacak. Ben de bundan Dedim ben de bir dedem de. Ve bunu. Vati Bey'in bir tane yetiştirmiş oldu. Hatta iki sefer geldim bunu sizden öğrenmek için. Siz sandığınızın daha iyi bilirsiniz. Gördünüz. Yani onun için bir bilgi almak istiyorum. Ben oğlan kardeşim aktaracağım bunu. Poket Harf'ın altında ne diyor? Evet. bir şey. Ne diyor? Bu bir şey. o isteyecek. Ve karşı bir insan Türkiye'yi niye yıkasın? Lan yani, şey. evet. Ben de bunu ben ya deden yani. deden evet. yani. Yani. Yani. bir, şey. bir, şey. oh, evet. yani bir şey. Böyle şimdi. Evet evet. Ben de. Öyle gün öyle de. Bu bir başka şey türlü diyebiliyor ya. Yani. Şimdi biz ona çelebi. O çelebi. Senin Serimine paket. Fakir. boğarsa invazyon. Şöyle durun. Evet. bir insan Kocaman bir savunası Kocaman bir salonu var. Yerde kağıt olur. Yazdan kağıt. Eee, masa kullanmıyor geçerken. Beş altı kitap birden yazılıyor, onun gibi otografi, mesafire, çalışıyor, çalışıyor, onu bulatıyor. Gidiyor, öbür günü yanına gidiyor, böyle bir, biz o misafir etti. Çayı da kendi getirdi. Kalbiden kimseyi sevdi, çayı da beklemezdi. Zaten bize öyledi. Mesafire, kendi çayı getirdi. Mesafire, ahmet dediğine evine, evine giderdi. kendi, kendi getirmez Böyle, olmaz. Ben de süde yapacaktım. Kendim bitirdim. Böyle daha daha güzel. o da onun <gülüyor> dinlese. Bakın berbere gitse roten. Ama kebap gibi edin, o de. O civatteydi. O da civaydı. Ama sırrı şeklini hmm. yani, en az ettim. <gülüyor> hmm. benim kardeşim böyle şey yaptı da Hani şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> bozuldum, bir durakladım Dedim ben bunu, deden bunu bilir yani. Öyle bir şey mi? Hiç ıı, olmadı. Eee konuştu Başka konuştu evet. oldu. O yani şunlar da sinir olan ııı e, övüyorlar. Bir yeri yok boş verin ya. Pükür. Pükür deden zaten bir araba bakıp yapacağız. Selim Ardüzü'den deli olanlar diye durduğu gibi. aşırı gitti Aşırı ayında. Ondan sonra vermiş, bakmış ki şurada hem sigara ilikettirmiş ama sigara istenmiştir. nasıl sigara bilmiyorum birbirine söylüyorum, ben hatırlamıyorum ben de. Bunlar bir tane Görmüş ki aşırıları elinde. Almış, istedim. Delik değil, o önemli. Ama arkadaşlar yaşayanlar çok güzel mi? Yazılsak incik o yaşına rağmen paskörde bekletik kaliteler yani. Üç dökülmemiş, çok güzel, konuşmasın çok güzel, tarihi bitti. Mesela ben hocam, bir hocam arası verdim. Üç onu ona veriştirdi. Tabii hoca ki, çok haklı. Abdülmakir Bey'in yazdığına inanmam. Ama tarihçilerini aklına inca. Çünkü şey farklı şey var adı, zevk sen bak oradan yazdıktan sevmezlerim ama şu an, o, onu unutulmayacak bir şey yaptı. Efendim, ee, bu gençti, biz o zaman gençti. Ben onun kitabı aldığım zaman, şimdi 30, 30, 30, 30, 20, 27, 27, 27, 28, 28, 28. 28, 28, 28. Evet. Kitabı aldığı zaman bize Hz. Mevlana'yı ve Mevlana'yı Sevin, sevmeyin. Kızım ben bugün ondan yiyeceğim. Koçuramazsın ya. <gülüyor> Dedeyim, somanı... Bugün, bugün çayda tatlı ya. Dedeciğim, içeri... Kutu içeri kapı şeker getirdin, Erzurum şekeri. Kırıp getirdin, dedin. Zeman'ım ben nasıl yiyeceğim, ooo! Dede! Yer, yarısını yerim onu Zeman'ım ben. Kama ne? Mokko Sağ olsun. Teşekkür ederim. Allah çay şere. Yer, yarısını yerim onu. Şeker bu şekilde denemeyelim. Ne bu şey o torba şekeri erir mi? Söğürür mü içinde? Ya siz işte eriyene kadar ne dediniz? Siz bir kıtlamaya yarıyor. Yani her şey, bir köşe şeker şey, şey. bir açacağız. O minareye de şey atalım diye çünkü. Minare için. Ama altına da saçmayız. Hı. Şeker atarız yok. Erir mi şimdi? Aslında evet. evet. şey at otuz. Eriyor siz bana ne kadar eriyor mu? Eriyor. Tamam. Hı bugün bugün bugün partişim ah, tatlı tatlı, var. Tatlı tatlısın Sen ne dedin? Ne dedin? Siz bakın, şimdi akşam. Ne şey? Ne şey parti var ya? İşte çocuklar Bir kişi var şimdi. Bir kişi yok. Ekiştik Yapıyor. İletmiyormuş. İptal mı yapmış? Bu Bakın, şu elimizdeki en eski yani çevre, meslevi manik bebekin mafya komandır. Geledin deli ama gele çevgeli ama komandır. Bu komünistken mafya girdi. Komünist değildi adam. Ama o zaman en ufak bir sosyal hareket komünizm mafyeme. Hasan Ali Yücel, bura ne adamıdır? Hasan Ali Mevlevidir, Buraya, burda. buradan mı Hasan Ali Yüceli, mektepteydi, mesul geldi bize. Sen ne yapıyorsunuz? Kendi kitabını okudu. Vardı. Kendi kitabını okudu, onları yaşaydı, onları yaşaydı. Kendi kitabını, meslek yaptı sen otemi septe bana sen kimin kilo dedim ha aradan seneler geçti yani, 23 30 sene ki kötü kötü geçmedi bana bir bir, bir fayda şey gibi şey bana dedi kimlikle bunu bilemiyorum sen şu hepki gitaya ama o o, o zaman bana bilme ama asası hep kapılmaz kimlik o dedi hayır iş onu söyledi e, Abdülbaki Bey yani e, Mithatbari de evet, aynı şeyhten Fahret'in deden filiz almışlar. Fakat e, Fahret'in dedenin Mithatbari Hazretleri'nin e, meşrivi başkaydı. O da alevi meşri. Kuyu alevi. Aleviyim hem mevribiyim derken bir şey mi var biliyorsunuz. Evet, alevi meşriptir. Fakat Sunni kadar da ibadet denilen, Düş, düş, düş, düş, düşkün bir insandı. Bir terk var. Çünkü bunlar meşrektir. Tıpkı bunun üzerinde bakıp da insanlara e, bir şeyler söylememek lazım. Meşrektir. Sen onlardan aldığın bir kılze bana. Şimdi biz de onların evlatlarıyız. Maneviye yaratırız. Biz de iyiyiz. Biz Alevi yaşayabıyız. Ama Alevi Alevi değiliz, Alevi inançlı değiliz. ama içimiz Alevi meşref zevki var. Nedir Alevi zevki, alevi nedir? Basit Hz Hazreti Ali tarafı olanlar. Oh, ama bu Ali. adı olan gibi. Ama bunun siyasi, se siyasi sebebi var, çoğu var, ben onları bilmem, karışmam onların için. Ee, bakınız, dua mutlaka Hazreti ki ehli beyti alın. Anladınız yer dolanızı sıkı tutun. İyi eyvallah. İşlelik kazanması lazım. muhakkak siz yok muha komşum da idi idiokrat. Mustafa ve onun ilgili beyitini belli. İşte Hatip Ali, Hatip Fatma'yı almış. Gazi Fazıl'ı almış. Kendi döne. bunlar bir edebi beyitindir. Göder e, e, e, e, yeni bedim diyecek onu çok çalıştım. Hatta sevma faaliyeti olarak bakayım ki onu da yeni beden sayabilir. Ama bu soydunuz e, bugün ya ilbet nesi diyor beden nesi? Bugün devam ediyor. Onu da gerçek saydığı göstermek lazım. Ancak sahte yeni bedenler de var. Sahteler çok. Oğlum ayet etmek geldi. Böyle ki tehli keyden bir kimseye hiç verilmez. Kitre verilmez. Allah'a verilir. Ondan sonra diye saygı göstermek dedim ama pek işin Bursa. Bir mevsim ben geldi gördüğüm <gülüyor> e, Şirmu'nun der Safi Ayhan hocası. Bu şey yeter. Bu ne mezarı? Siz yüz pud <gülüyor> şahane uçanıyor ve uzun hanı karnı şey var şöyle bir kuş şiştimeli şey var. Evet. 90 <gülüyor> <gülüyor> <Eseninden yazıyor. gülüyor> Bunun üstünde 99 yazıyor. Eskiden yazıyordu. Bunu da iyi ki üçer volta da söylerim. Yobazlarımın söylerim. E, söylerim. çalmak yerine çalmak para Deli beyse misin? Udu müs, bu çocuğu udu müsünce esma yüzne oymasın diye. Bir en dürüstü ay şey ne o hadis parimi iman züfri züfri de hadis muhakkis, hadis toplumunda en büyük hadis içinden birisidir. Binlerce hadis toplamış, yetmiyor. İspanya'yı terk ediyor, ta Kuzey Afrika'yı dolaşıyor. Ar Arapça, Mekke'ye gidiyor, oradan geliyor. Bağdat'ta da gidiyor. Bağdat'ta da meşhur, ne, en büyük şeyler ya. Ah şey, seleti yapıyor. Boğa da şey, mi? Adeta, ıı, o Yok, hükümdar. hükümdar, hükümdar. Mu et, ne? Boğa da da. Ya O, o, o, o hükümdar. Gayet şey var kültürlü bir var ve memleketi il düşünen bir adam. Bunun geldiğini, bugün haber alıyor tabi, sarayla bir, sarayla ediyor. Ziyaret Ziyafetten ki... Efendim diyor, ben hadisi... Anlatsanıza, Kıvın Fenerbahçe'nin pasası <gülüyor> bir ahime böyle. Tamam efendim, tamam, tabii tamam. diyor. O kendisi bir ukba, an birse, parça ise karşısındaki binyen parçanın. Şeyde, akşam sen de Fatih öyle ben ukbanın parçası, sen de parçası. Yalnız diyor bana e, dede bu evet, ördetin diyor ot işi işte arapça bir kelimeyi yapıp mı yani ot ot ama başka bir ağaç var diyor ağaç var ya kokuru ikisi aynı şekilde telaffuz gider ondan getirer harbiş harbiş efendim diyor tam bu musiki yani musik ağaçtan ot mu nasıl kokuru veren bak şimdi yani, Sonra bu mushiye alan okudu dediğim gibi, emin Tabi ya çalıyor ve de çaldıyor. Orası ile söylemeyeyim, çalıyor falan. Şimdi bu hadis anamaya, efendim diyor, odun manasına yani od, biz hadis sözcüğünde od çaldınız, çaldınız, çaldınız, manalandıramadık sebep neydi? Ha? Hı -hı. Hazreti Peygamber'in prim-i musulünden çıkan, prim-i musulun uzaklarından, ağzından çıkan, o güzel sözleri, insanları anlayabilmesi, ruhu, onu anlayabilecek, ruh haline gelmesi için bir vasıta lazım. Bu da musik edildi. Başta insanlar, o tutukçalarda musiki yaparak da insanın kalplerini Üzerdeyim de, ondan sonra bu Hazreti Peygamberi Ümürtü'nden çıkan Hazreti'nin acıları insanların kalbini aktarabileyim. Evet. Şimdi bunları e, yobazlara, anladığımda yer bir yeri yazılmaz. Bunları yani, yobazlara cevap vermek lazım. İlk bir şeyden söyleyeyim size şimdi. Türk muskidinde üç tane Hacı Arif Bey vardır. 1 Hacı Arif Bey, Hacı Arif ben, çok efendim tanıyorum. Ünlü ona onlardan birisi. Kim de mı? var mı? Tabii tabii. O Kemen Şivi Hacı Arif Bey Hacı Arif Hacı di, Hacı di di. Fakat o kadar yaptığı bir yolda, çen hacı, hacı kapı sen kabul eder mi? bir falan da, yolda adamın aslında geri Bu da kafesinde ah, Niye? Gidiyor yani, ya zamanı, şey istemeden, tanı adama di hacı, hacı diyor. Cevemle anlayamıyor. Evet, ah, ben de hacca gitmek istiyorum. Ben bir otomatçi söylüyorum. Çünkü Senin hacin kabul edilmez. Hacı bir hacca bilemezsin. Yolları ne yapacağım? şaşırdım. Bir şey, diyor ki sen git kemençeni git atayım nerese. Saçma bir çıkar da gidin bak. Çabuk çabuk hocam diyorlar. Ya tutar şimdi diyor. diyor. Şeyimsem de adam şeymez almış. Bunca şeyler sen bakın diğer işleri başkentler gibi değil. Onu söylenirse, de. onunla anlaş. Daha pek ne ise, biliyor, bir kilerden geçiyor, şaka yapıyor. Biz yanık kervik açay geçip gidemiyor. Yani Makamdan makama geçiyor, bize bir tavsiyemiz var gibi. Biliyoruz, bizim makam. Diyor sen bu <gülüyor> temel içeri parça götür, parafata çıktığınız zaman, parafata çal de, melekler de dinlesin. <gülüyor> e, Müzik'i bu. Müzik'i bu. Müzik'i güzel sanatların en üst seviyedeki ekspertin. Ne şiir ne, ne roman ne resim yapan hiçbir şey onun kadar değil. Muski şerif denen güzel sanatlara tek şerif kelimesi kullanmak olur. Muski şerif. Artık yani, öğrenin. Milliye olun bakın. Kardeşinde yatar büyük bir pesteciyar. Nashirdir. Kaza askeri Mustafa. İletmedim. <gülüyor> Nashir adam. Musi karşıya müthiş, düşman devleti, teganniyede. Fakat kaz asker, yani hem asker hem de kadı. Artık kadı asker, kadı asker de, DNNZ, bazen bizde onlara mutalış demler, kaz asker derler. Kadiryan'ı yatıyor. Nakşi kendisi ama Kadiryan'ı yapıyor. Dünyanın bestesi var, şahansı değil mi? Her bir secah bestesi var ki, Devlete yatarsın. Bu adam hem kadın, hukukçu, hem de asker, kumandan. Devlet adamı, desteker, nakşi düşünün, o adamın yükünü düşünün. Bütün bunlar neden geliyor o fukareti geldi işte. Mithat Bahari Hazretleri de, fareni farekilde demir, onun elini bir çiçek, çiçek gibi büyütmüş, küçükken almış yani büyütmüş. Babası sadece sadece bir yan yana, bir diğer boyanca da sadece arastam bu mem mem şey katıyor, ne diyor anne kaçıyor. şey, fare dede de buna abi büyütüyor. Abi ve abi birde aynı zaman aynı yaş hem hem hem astırlar beraber gitmişler ama ondaki Kültüre bak, ona kültüre bak. Birinci deruni bir kültür, öbürü bir şey yani dünyevi bir biri, tarişi. ama çok sadık bir mevlebi, onu da söyleyeyim yani. ben çok sadık bir mevlevidir. Bize en büyük ili de, bugünkü nesne, bugün işler sahip hastalığı bizim temsarımızda de beslenekte de kaynak konu yok. Şimdi şey Ne şimdi o göstermiştir. Kişi işte devam etsin. Yaşadık kitabın bir daha alını itibariyle konuşuyor muyum? Şurada şartaydı. Onu ev eve ne getireyim? Mevliler, mevlikler de pahadakta yapmadı. Hep onun bir tane alıp getiririz. Şimdi büyüklerimizi iyi tanımak lazım ama meşbiş söylemiş böyle <gülüyor> kafa çeker mi var mı hiç hiç hiç hiç beni alakaya etmez kafa çeker mi çekmez mi büyümüş boymuş hiç benimle alakası yok yani ki çekerse zevkine çeker derine çeker hiç al alakaya etmiyor deniz deniz bir kilo deniz ee, sahada ak koştuğun yani daracık bir sahaya sıkışman oğlum kalırsanız. deniz hadisleri Ayetleri geniş manada anlayan ama tevhiyette de kıskanç olun. Her şeyi tevhiyette sokmayın. Tevhiyet az lazım ama geniş tevhiyet olmaz. O zaman manası kaçar. çarşı. Dedeciğim konu şeyden açıldı. Üç defa anlayın. Ee, yüzünü görecek dediniz ya, onu anlatıyordunuz, Maşka'da kalmıştınız artık. Anladım, işte Maşka'da e, Bahariye Beşiktaş'tan Maşka'ya geldi, türbüyeye sırlandı, bir defa alnı birinci defa güneşli gördü, değil mi? defa Bahariye'ye nakledilirken, bugünkü Bahariye Mehmet olduğu yere yine kablo açıldı, yine alnı güneş gördü. Üçüncü defa oradan da biz onu naklet ettik. Şimdiki yerine, şehitler üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç defa şeye Büyük Hasan, ne dedik? Büyük, büyük insan. Çok üst seviyeli insan. Oğul, oğul torun da paraklığında da öyle. Oğul, pardon. E, Valiyevlensinde, 55 evlensinde sema var. O gün Muharrem muharjem, on. Muharjem on, ne aynı, onlar da yapılır. Sen. Bir sözcüğün Şimdi bir ada var bu aynı icra ederken, şey mutlaka. Semazenlere bir şey verir, dağıtır, dağıtılması lazım. O ayın okunucu şey yapmende semazene mutsuz bir şey dağıtılır. O gün de şimdi ayin esnasında Hüseyin Hasan Nazik dede ayini gider ediyor. Meydancı dede bir araya geliyor dede ki şey ama söylemesi lazımmış. dedi bir şefaat oldu. Biz i̇smini ne koyalım diyor. İsmini Hüseyin Fahrettin koy bugün mahallemin onu. Hüseyin koyun Fahrettin de Mevlevii şey yani medrese bir şey olan Fahrettin. Koyulan. ondan sonra da onun Hüseyin Fahrettin dedi de olur. E, çok genç, çocuk yaşta işe koyuyorlar. <gülüyor> Ve çok bariz bir vasfı da devri de şimdiye kadar yürüyen şehidin en güzeli. Adım atışı, <gülüyor> salınanak yürürmüş. Onun e, mürebbisi var diyor, Raşit Dede. Bakıyor musun? Bakın ki neyse galiba. <gülüyor> Dede bunu terbiye etmiş. Ayymiş, öğretmiş. Tabi eski şeyhler kendisi öğretmenizler dedi. Her, her şeyin bir terbiyesi var. Sema'ya başkası meşg eder. Dersi başkası meşg eder. İşlerinin başkası meşg eder. Böyle yani insanlar çeşitli kimselerden tedris, tedris görülermiş. Devin çelebesi benim demiş, benim. ah makamım Müsait olsa da, Fahrettin dedenin arkasından devri belediye yapabilirsin. O kadar güzel devri belediye de yürümüş. Görsek de onu takviye ee, etmiş. Kozluk gibi görünmiyor Devri belediye de. Devri, devri belediye de, e, manasını bilekler. Nedir devri belediye de bir şey? Ee, Allah'a yaklaşmak, yaklaşmak. Kim meydana? Ha, kar ya da kim meydana? Ha meydana? Ha teyrek, ha yakın, yakın. yakın. yakın. yakın. orada mı? Ama beraber olursun. Uğunu kafanda canından direktten gülmek lazım. Böyle kozut gibi gülmek ya askeri gibi tak tak tak yemibide gülmes. Yemibide. ayine yumuşatan. Aynen kendini böyle biricik bir şekli topaklasın diyor. Birbiriyle, hadi sen nasıl, ben de ben, ben de kötü yürüyorum, <Gülüyor> kötü yürüdüğünü biliyormuşum nasıl, e, herkesin ruhuna sindirmek, ayinin havasını yaymak lazım etrafa. Devreden sonra da beraber, sen de işte semanzenlerinin vazifesi başka, Makamın yeri başka, motivein yeri başka. Yüzmadan bu üç üçlü arasındaki bağı kurmak. Az ay nerey sekre senidesiniz. Bu olur olmaz başka ama sekre o zaman bu üçlü arasındaki bağ kurulmuştur, bilerekten veya de bilmierekten. Ama şehim bunu bilmesi lazım. Şehim bunu bilmesi lazım. Sevmasın belki bilmez. Daha sonra öğrenir belki. Mıtır de belki bilmez. Türenler vardır, bilemem. Ancak bu bağım kurulması lazım. O zaman ayetler hakikaten hani e, deri biberi o iki kişi kuruşu içinde seyredilir, dinlenilir bir hale gelir. Bunun haricinde ayet bir dönme, e, e, dönmeden başka bir şey olmaz. Değilmen taşı gibi dönmeye dansır. Ama Ayinenin çıktıktan sonra ha, ha, bu bana şeyin değiştiyse, içindeki hissin, coşkunun coşkunluk varsa, şimdi niye Niyaz Ayine vardı, malumunu malum, biliyorsunuz Niyaz Ayinenin maksat. Ayinenin tesisi altında kalmış insanların, ayinin bir müddet daha devamı için, e, bir müddet daha devamını pavzu ederler. Bunun içinde de tabi bunun bir karşılığı Şeyde dokuz sayısıyla veya onun katlarıyla 18 20 ile den meydana bir baş hediye gönderilir. Bu para olur, altın olur, çiçek olur, herhangi bir şey olur, maddi maneviyeti olur. olur. Bunu meydancı dedeye verir. Meydancı da daha ee, dördüncü selam bitmeden bunu götürür. Kudüm Zembaşı'nın Kudüm'ün üstünü koyar. O bunu geldiği zaman bilir ki Niyaz ayini var. Ve zaten Mütrib bunu görür. Ve dördüncü selam biterken son e, peşler çalınmaz. Biliyorsun dördüncü selam biter. Şeyh poğaça çıkmıştır son son peşler çalınıyor on sonra son taksim yapılır ve biter. O zaman son peşler çalınmaz ve semazen başlar veya onun tensip ettiği başka bir nesnense onu başça hareket ederler sen demezler sen de sen böyle şey dediler efendim o makam sefa diye naz aynı segah makamına şiş guruğunca sünper düşürdüğüm diye başlar. Mağta başlayan başlar aynı. Bunu bu segah makamındadır Aynı makamı segah ise kolay kolay ama segah değilse neyzen başlar veya de onun tesip ettiği bir neyzen aynınin icra edildiği makamda Sekaha bir ne takdimiyle, kısa bir ne-i geçer ve hemen arkasından şey ruhuna, cismi pervana düşürdüğüm altı kıtadır aslında, biz dört okuyoruz. Altı kıtadır. Altı kıtadık, ayin okunur. Okunduğun süre hakikaten hak o yorgun olan e neyse şeyle, e mazenede derin bir hoş, onu verdiği bir rahatlıktan böyle, çok güzeldir o niyaz daha yine makam da çok güzel aslında. Onlar niyaz ayına sonra, daha derin bir rahatlık içerisinde, işte o zaman matbubuna istenilen evde edilmiştir. Oradaki verilen niyaz, fakir, Varsa dergâhı der, içerisinde, semazenler ezenler, verilir. Yoksa ona dergâhın, işte dergâhı için o para harcanır. Onun şeklinden almaz, kullanmaz, kullanmaz. Dergâh için tahmini falan vardır, dergah, fakir var, onlara dağıtılır. Bu para böyle harcanır. Ee, efendim, sema edeceğim, para kazanacak falan, falan, böyle bir adet bizde yoktur. Olmaması da lazımdır. Zaman bunu işte maksir önünde geçmek mümkün olmuyor. Bir de şakşak şak vardı. Çok şükür şak şapşakı önledik. Ama o parayı maksir önleyemiyor ve gittikçe de yayılıyor. Para olduğu için de bütün öbür su, Sufi tarikatları şimdi ee, Sama etken kalktılar. Nedir içe kadar doğruluğu yanlıştır. Kendini bilir İnsan daha evvel bir iş yaparken ne yapacağını bilmeli. Sama için devri velediğin hakkını vereceksin nedir, devri velediğinin hakkını vereceksin. Verilen çalışılmazlar, sema ediyorsun, sema nedir, sema nedir, semanın manası nedir, bunları bilmek lazım. İslam bunları, her deden, hani, temsil veren çocuk bunları göstermiş örfü adetleri, öyle, şey, öyle demiş. <gülüyor> Bugün mevlibi örfü adede, e, tam maneviydi, o için sormaydım böyle. Eğer mevlibi örfü adeden yapmayan kalksa, dünyanın hiç bir yanı, yerinde olmayan bir sanat halikası meydana çıkar. Ev, terbiye adeti meydana çıkar. <gülüyor> Saygı olur. Çiçek aynı meden çıkar. Ama benim e, şimdiki tarzı bakıyorum da bu bizim da Onu seçeyim. <gülüyor> öyle gösterdiler, büyüklerim öyle bize öğrettiler ve de şunu da iki elim yakanda örüp bunları Sizler de bizden sonra bunu bu şekilde göstereceksiniz. Aynı şekilde el bakış. Hmm. Bunu da bilin.